よかったよかったよかったよかったよかった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 ファインアースタ الحديثي كلام الله وخيرالهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرالعمور محتثاتها وكل محتثة بدع ة بد وكل بدع ة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ه مهترم كارديشريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهن سلام ورحمة وبركاته زينزوسن Kardeşlerim, biliyorsunuz bir milletdir, bir millet. Sahabenin hayatından bahsettik. Peki neden sahabenin hayatından bahsediyoruz? Şimdi öncelikle şunu çok iyi bildiğimiz gerekir ki bu ümmetin durumu, bu ümmetin itlerinin durumu. Bu ümmetin ilkleri ne ine islah olmuşsa biz de ancak onunla islah oluruz. O yüzden Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse şunu çok iyi bilir ki bu ümmetin insanlığın en hayırlısı Hazret Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir ve ondan sonra da en hayırlı ümmet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıdır. En hayırlı insanlar. O yüzden onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı yeryüzündeki gelmiş geçmiş en hayırlı nesildir. Onların tutumlarını, ahlaklarını ve hayatlarını öğrenmek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 Ardından kalınlaşıp güçlenen ve köprüleri üzerinde dimdik hale gelen bir ekim gibidirler ki bu durum çiftçilerin hoşuna gider. Onların böyle gelişip güçlenmeleri kafirlerin kızdırmak içindir. Nezekim Allah onlardan iman edip salih amel işleyenlere makhfret ve büyük bir günah vaat et, mükafat vermiştir. İşte bu insanlar, bu sahabe İnsanlık tarihi boyunca eşine benzemeye rastlanmamış bir sınıftır bu Sahabe sınıfı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı her konuda hakikaten büyük başarı sağlamış insanlardır ve onlar <gülüyor> takvada ve verada en cüve de yarlanmışlar, iklasta birer simge olmuşlar, ilim ve amelde birer mesale, davette ve harekette birer kandil olmuşlardır sahabe Allah onlardan、Hı. razı olsun.、Hı. Onlar kalpleri Kur'an'dan ve imandan aldıkları adaletle bedelleri cihat ve kılıçla fethetmişlerdir. Onlar bu bin henüz yeni başladığında destekçileri olmuşlardır. Mal sahibinin malını verne de cimlik ettiği günlerde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 İlimi en geniş ve yapmacı, yapmacılıktan en uzak ve hidayetce en düzgün tutunca en güzel alanlardır. Allah onlardan razı olsun.、Amin. Onlar şeref çatısı altında doğmuş, cihadin gölgesinde yetişmişler. Alınları yaratıcısının başkasına sevde etmedil, kainatı yaratandan başkasına kulluk etmediler. Onlar Amaçların en yücesi peşinde koştular. Allah rızası peşinden. Evet, işte bundan dolayı kardeşlerim, onlarla ilgili haberleri ve onların hayatlarını bilmek ve bu bilgileri Müslümanlar arasında yaymak bizim için yüce bir gay, yüce bir görevdir, kardeşlerim. Eğer onların hayatlarını bilirsek, onlar gibi yaşamak için çaba sarfeder. ve onların nasıl hayatlarındayken cennetle müjdelenmişlerse inşallah bizler de Allah'ın rahmetiyle cennetine girdirdiği kullarımda olacağız kardeşlerim.、Evet. Onların hayatlarını bilmek hakikaten bizim için çok önemli. Çünkü onlar İslam'ı bize doğru biçimden hak edenlerdir. İslam'ın öğretilerini koruyabilmek için onların tarihine gereken önemi hakikaten vermemiz gerekmektedir. Onları hayatta ne mal neden herhangi bir şey ilgilendirmedi. Onlar ne dünyanın süsü ne de başka bir şarşası amaçlarından asla alı koymadı. Allah'ı razı etme yolunda gayretlerini birleştirdiler, niyetlerini ancak ve ancak Allah için haleştirdiler. Allah da onları şerefli nevi si, sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olma şerefine nail oldu. İşte tüm dünyaya Allah'ın dinimin tam ve tamil bir din olduğunu, Allah'ın şeriatına hiçbir bağımlı karışmadığını ve kafirler, münafıklar, zalimler istemesede Allah Hazire ve Cenabı'nın nuru tamamlayacağını ispatladılar o kilseler. Bu seçkin insanların haberleri kalpler için bir ilac, akıllar için aydınlık, model alacak kimsenin neredeyse günümüzde hiçbir şekilde kalmadığı zamanda model alınabilecek, örnek alınabilecek kimselerdir o sahada. İşte bu seçkin insanların hayatlarını öğrendiğimiz zaman kalplerimiz dirilir, onların izinden gitmek hakikaten insana büyük bir mutluluk verir. Sohbetimizin başında dediğimiz gibi hakikaten onlar Allah Azze ve Cellemin bu、e, peygamberin son peygamberin ümmeti seçtiği en şerefli, en hayırlı inseler nedir? Sahabedir. Allah onlardan razı olsun. Evet. evet. Bugünkü sahabemiz ise hakikaten bu ümmetin İslam dinini İlk müezzeli. İslam, bir nebi, bir erkek, bir kadın, bir çocuk ve bir köle ile başlattı. İşte bu köle, Bilal, Habeşi dediğimiz veya diğer ismiyle Bilal İbn-i Rabah radıyallahu daha bundur. Daha önce zikri geçti. Sahabeler, İkram İslam'ın ilk başında hakikaten çok büyük işkencilere mağmuz kaldılar. Binâneha beşi, radıyallahu anh bu bu işkenceden en büyük nasibine alanlardan bir tanesi ve kendisi Cuma oğullarının kölesi, annesi o kavmin, o kimselerin kölesi olduğu için o da annesinden dünyaya gelmiş.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 Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a bir taraftan onlara inanmazken, ashabına işkenceler yaparlarken bir taraftan da Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın güvenilirliği, ahlakı, hiçbir zaman yalan söylemediği ve sıtlıklığı hakkında da konuşuyorlardı. Yani o hakikaten peygamberdi. Ama Umayyebi'nin khanef gibi insanlar ne yapamadılar? Bunu kendilerine yedilenlediler. Muhammed'in emin dedikleri insan "Ben peygamberim, la ilaha illallah" dediği zaman ne yaptılar? Onu yalanladılar. İşte böyle kopy bir durumda bin Ali Habeshi de onların sözlerini duymuş ve ondan sonra İslamı kabul edenler arasına girdi. Ve İslam'ın ilk müezzini Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselami müezzini olma şerefine nail olmuştur. Müezzinlikle alakalı kardeşlerim ezan okumayla alakalı, ezanın faziletiyle alakalı birçok hadis gelmiştir kardeşlerim. Bunlardan bir tanesinde diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam bir kimse diyor 12 yıl boyunca ezan okursa cennet kendisine gerekli olur. Ezan okuduğu her gün için kendisine 60 ecir, sevap Ve kamet okuması sebebiyle de otuz ecir verilir diyor. Ve yine müezzim diyor, sesinin uzandığı yer miktarınca mahfret edilir. Kazandığı ecir ise kendisiyle birlikte namaz kılanların ecri kadardır. Müezzim sesinin uzandığı yer miktarınca mahfret olunur. Onun için her yaş ve kuru tanıklık eder. müezzin, kıyamet günü insanlar arasında boyu en uzun olanıdır. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam. İşte Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın müezzini Bilal İbn-i Rabah yani Bilal Habeşi inşallah bu bütün hazinetlere kavuşmuş bir sahabedir. Evet. Dediğimiz gibi Allah yolunda hakikaten Bilal-i Habeşi radıyallahu anhu birçok eziyetlere maruz kalmıştı. İbn-i Mesud diyor ki radıyallahu anhu Müslüman olduğunu ilk ortaya koyanlar şu yedi kişidir diyor. Bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Anlat, Annesi Sümeyye, Suhey, Bilal ve Miktat'tır diyor. Allah azze ve celle hepsinden razı olsun. Allah Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamı amcası aracılığıyla, Ebu Bekir'i rabbiyallahu anhuyu kavmi aracılığıyla diğerlerine gelince müşrikler diyor onları alıp kendilerine demir zırhlar giydirdiler ve şiddetli güneşle beklettiler. Bilal dışında diğerleri onların istediklerini söylediler. O ise Allah yolunda kendi canını da kavmiyle özensiz gördü. Onu alıp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 müşriklerin dediklerini demek zorunda kalmışlardı. Ama Bilal radıyallahu anh, Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu tür işkencelere maruz kaldığınızda yapabilirsiniz ruhsatını verdiği halde Bilal kadeşi radıyallahu anh'u hiçbir zaman onların söyledikleri sözü söylememiştir. Ağzından tek çıkan laf ahar, ahar, Allah bir, Allah bir sözünden başka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 Allah bir sözünden başka hiçbir şey demiyordu. Bir keresinde yine böyle işkenceye maruz tutulduğu bir sırada Allah Rasul yanından geçiyor ve Ebubekir'e uğruyor. Keşke diyor elimizde bir şeyler olsan da imkan olsa da bileni kurtarsak diyor. Ve bunu hemen Ebubekir Rabbı Allah manbu sözü alıyor ve gidiyor. O kavimden bilen habesi Rabbı Allah manbu satın alanlar. onları, Bilal-i Habeşi ne yapıyor? Azat ediyor. Evet. Sad rivayet ediyor ve diyor ki bizler diyor altı kişi Allah Resulü Aleyhisselam ve Selam'ın yanındaydık. Müşrikler ona bunları yanından at ki bize karşı bir düratkarlıkta bulunmasınlar dediler. Bu kişiler benimle beraber, İbn-i Mesud Huzeyn kabilesinden bir kişi ve isimlerini unuttuğum bir kişi daha idi. O anda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem、evet. Allah'ın dilemesiyle bunu içinden geçirdi ve bunun üzerine Allah azze ve celle sabah akşam maddelerine <gülüyor> ibadet eden dişleri yanından kovma ayetini indirdi. Evet Allah azze ve celle Bilal'in öfkelenmesinden dolayı Allah da öfkeleniyor. Kıssada Aiz ibni Amr diyor ki Ebu Sufyan bir grup içerisinde olan Selman, Suhek ve Bilal'in yanına geldiğinde onlar ''Vallahi bu adam boynu vurulmayı hak ediyor.'' dediler. Bunun üzerine Ebu Bekir ''Kureyş'in büyüğüne ve efendisine mi bunu söylüyorsunuz?'' dedi. Ve ardından Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek olaya haber veriyor.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 Zenci bir müslümandı. Onunla Ebu Zer el-Ghifari arasında ilginç bir olay geçiyor. Ve burada hakikaten sahabenin ne yüce bir ahlak üzere olduğunu iskatlıyor bize bu olay. Ebu、evet. Zer el-Ghifari、evet. radiyallahu anh ile Bilal Habeşi bir konuda tartışıyorlar. Ve o konuda Ebu Zer el-Ghifari radiyallahu anh'u Bilal Habeşi'ye يَبْنَ السَّوْدَ diyor. Ey siyahi kadının oğlu.、Evet. E, Bilal Habeşi o kadar üzülüyor ki hemen evine gidiyor. Kapısını kapatıyor. O duyan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir insandı ki diyor biz sevindiğini ya da öfkelendiğini hemen yüzünden anlardık diyor. Ebu、evet. Zerf Allah Resulü'nün yüzüne bakıyor ve Allah Resulü'nün hemen çehresi değişiyor. Ve Anladım ki ben hata ettim diyor ve hemen Bilal Habesir abi Allahu anhumun kapısına varıyor, kapısını çalıyor, kafasını Bilal Habesinin kapısının eşine koyuyor kafasına ve ey Bilal diyor Vallahi ben bu eşiften benim kafama basarak geçmeden geçmedikçe ben diyor kafamı kaldırmayacağım bir yerde Bilal Habesirden özür diliyor, büyüklük yapıyor. Ama bilene haber şer alıyor Allahu Amin. Ondan daha büyük bir hay büyük bir ahlak üzerine hareket ediyor ve diyor ki Kald eyabur der. Vallahi ben Allah'a sevde eden bir insanın kafasına basma. Evet, bütün sahabeler hakikaten kardeşleri çok büyük mezhepleri vardı. Çok büyük ahlak üzerineydiler. Tıpkı kendilerini yetiştiren, kendi medreselerini yetiştirdiği. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakından ne yapmışlardı? Dert almış kimselerdi. Allah Azze ve Celle onları vasit verken, Ruhmna Udaynam. Onlar kendi aralarında hakikaten çok merhametli. Ama bununla beraber düşmana karşı da, kafire karşı da ne dipti? Çok ciddi bir kimselerdi. Ama Ruhmna Udaynam. Kendi aralarında neydi? Yürlülerine karşı çok merhametliydi. Allah kendilerinden razı olsun. Evet, Bilal ibn Abi Shi hakikaten diye sahabeler gibi İslam dünyasını gözden yaşayan birisiydi. Nebi Salallahu Aleyhi ve Sellem'in ki kalemlerin masum etmekten aciz kalacağı kadar çok seviyordu. Ki bir keresinde Nebi Salallahu Aleyhi ve Sellem Bilal'in yanına girdi ve yanında bir yün hurma gördü. Bu ne bir ey Bilal diye sordu. Ey Allah'ın Resulü, işte onu birkaç günde topladın ve sen geldiğinde ikram etmek için sırf bunları bir araya getirdin. Üç beş tane hurma. Ve bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, Bunların cehennemde duman oluşturmasından korkmadın mı? Bunları infak et ey bilav dediği arşın sahibi malını azaltacak diye de sakın korkma. Diğer bir seferinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeşi'ye radıyallahu anh'u'ya en büyük müjdeyi veriyor. Cennet diyor şu üç kişiye özlem dünya diyor, diyor. Ali, Ammar ve Bilal diyor. Allah kendilerinden razı olsun. Evet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir keresinde diyor ki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 Ben Arapım dediğinde Allah Rəsulü Səlah menektiyor ki bu Kureşiler dedisidir.、E、ben Kureşilerim dediğinde bu sefer ona bu köşkün Ömer İbnul Khattāf Rənyallahu anhunya ait olduğunu söylüyor. Evet. İşte neden böyledir? Enbiler. Ben senin önümde giderken ayak seslerini işittim diye sorduğunda biler diyor ki Rənyallahu anhunya, ey Allahım Rəsulü her azem okunduğunda Mutlaka iki rekat namaz kılarım. Abdestin bozulur bozulmaz da hemen abdest alırım diyor. Yine başka bir rivayette gündüz ya da gece her abdest alışımda Allah'ın kılmamı taklit ettiği kadar namaz kılarım diyor. Bilal Habeşi radıyallahu anh. Yani her abdest almasından sonra Bilal Habeşi radıyallahu anh ne yapıyormuş? İki rekat namaz kılarım. Kıvb'ını söylüyor. Allah kendisinden razı olsun. Evet, yine Bilal Habeşi, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'la birlikte Medine'ye hicret edenler arasındadır. Peki, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın müezzini Bilal Habeşi'dir dedik. İlk ezan nasıl başlamıştır? Müslümanlar Medine, Mekre'den Medine'ye hicret ettikleri zaman, İlk işi Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam ne yapmıştır? Hemen bir mescid inşa etmiştir. Bu sırada peki insanların namaza nasıl çağırılacak? Önceleri hiçbir şekilde bir nidaca şubu olmadan ne yapıyorlardı? Müslümanlar Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam'ın etrafında birikip namazı bekliyorlardı. Edan okunuyor sonra Müslümanlar ne yapıyorlardı? Muhaccider ve Ensar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 İb' ezanı okuyan insan olma şerefine nail oluyoruz. Ve bilin hele hâbeşi Rabbil Allahu anbu, Allah asriu aneyi sallatu ve sallamun ölümüne kadar ne yapmıştır? Ezan okumaya, onun müezzini olmaya devam etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Evet, bilin hele hâbeşiye Mekke'deyken en çok kendisine ezhiyet edenlerden bir tanesi Umayy ibnu Khalaf'tir. Biliyorsunuz kendisi Bedir Savaşında öldürülmüş <gülüyor> ve o Bedir kuyularına atılmış isimlerden Mekkenin büyüklerinden bir tanesi. Abdurrahman ibn al-Aws diyor ki, Rabbil Allahu anhum, Umayyeh halen, Uygun halen Mekke'deyken benim arkadaşım diyor Müslümanken. O zamanlar benim adım Abdurrahim idi. Müslüman olunca Abdurrahman adını aldım.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 Bilal diyor, onu benim yanında gördüğünde ben o ikisini götürmekteydim. Yani Abdurrahman İbn-i Avruf adiyallahu anhu, Umey-i ibn-i Halefi ve oğlu Ali ne yapmış? Kendisini esir olarak götürmekteydim diyor. Mekke'de Bilal'e İslam'ı terk etsin diye işkence eden, onu kızgın Mekke arazilerine çıkarıp sırt üstü yatıran, sonra büyük bir kaya parçası getirdik göğsüne koyan, Ve ardından Muhammed'in dinini terk edene kadar terk edene kadar böyle kalacaksın diyen Umayyid İbn Khalef'ta kendisiydi diyor. Bilal ona karşılığı Allah bir Allah bir demekten başka bir şey demiyordu diyor. Bilal habesi onu görünce bedir savaşında Abraham İbn Auf adı Allah'ın bu tarafından esir edilmiş bir şekilde görünce işte küfrün başı Umayyid İbn Khalef. O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 En basiti, kızgın Mekke çöllerini çıkartıyor, onlara demirden zırhlar giydiriyor ve onların üzerlerine kocaman kocaman kayalar koyuyorlardı, koyuyordu Ümeyye ibn-i Halef.、Ve、Müslümanlar onu o şekilde görünce hemen başına toplandılar, Abdurrahman ibn-i Af her ne kadar onlara engel olmak istese de her biri kılıç darbelerini vurdular ve Ümeyye ibn-i Halef'i orada öldürdüler. Mekke fetediği zaman Allah Azze ve Celleül Aleyhisselatu Vesselam oranın fatihi olarak geliyor. Ki müşrikler Allah Azze ve Celleül Aleyhisselatu Vesselam'ın kendi toprakları doğduğu yer olan Mekkeden çıkartmışlardı. Ve Allah Azze ve Celleül Aleyhisselatu Vesselam'ın kalbinde hakikaten Mekkede çok büyük bir yeri vardı. Ki Medine'ye biraz zor alışmış ve Allah Azze ve Celleül Aleyhisselatu Vesselam ya bir bize. Mekkiyi sevdirdin gibi Medineyi de sevdir diye dua etmiş ve ondan sonra Medineyi sever olmuştur. Ki Müslümanlar Mekkiyi fethettikleri zaman Medine'yi ensar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu ana matan olan Mekke'de kalacaklarını zannetmişler ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ensarı bir çadırda toplamış ve bütün ganimetleri diğer Müslümanları yeni olan Müslümanlara verilmesini. Ve ben sizlerle geliyorum diye Medine'li Müslümanlara o müjdeyi vermiş. Ve Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Selam Mekkiye fethetikten sonra da ne yapmış? Medine'ye gitmiş, emsalın arasında vefat etmiştir. Allah kendilerinden razı olsun.、Evet. Ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Mekkiye fethettiği zaman ne yapmış? Bilal Habeşi adıyla Allahu Anhu Mekkenin kabe'ye tırmanmış. ve yüksek sesiyle ezanı Muhammedciğine atmıştır orada ezanı okumuş ve Müslümanları orada İslam'a davet etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş ve bütün Müslümanlar gibi bir aydan beşi de buna çok üzülmüştür. Özellikle Medine'deyken kendisi ezan okumaya devam etmiş bir kaç gün ama. Eşhedur elne Muhammeden Rasulullah sözüne geldiği zaman bilen Habeşi artık ilerleyememiş ve kendisi hıçkırıklara boğularak sesi çıkmamıştır. Ve iki üç gün böyle devam etmiş ve Allah Rasulü Aleyhissalatü Vesselam'dan sonra Hanife olan Ebu Bekir radıyallahu anh'dan kendisi için özür beyan etmiş ve ondan sonra iki üç gün ezandan sonra kendisi ezanı okuyamayacağını söylemiş ve Ebu Bekir'den. Özür dilenmiştir. Daha sonra Bilal-i Habeşi radıyallahu anhü Şam bölgesine、e, icret etmiş, oraya gitmiş ve orada bir müddet yaşanmış ve en sonunda da orada kendisi ölüm döşeğindeyken hanımı ne kadar üzücü diye seslenirken O da ne kadar güzel sevindirici bir olay ki ben sevdiğim, heygamberim aleyhissalatu vesselam'a onun arkadaşlarına kavuşacağım diyerek ölümü kendisi için bir müjde olarak vermiştir. İşte Bilal Haber Şeyh'in son nefesini bu şekilde Şam bölgesinde vefat etmiş. Allah kendisinden razı olsun、Amin. ve her ezanı Muhammed'i okuduğunda Muakkar kendisini de inşaallah oradan bir ecir olacak vedile Allah kendisinden razı olsun kardeşlerim、Amin. hakikaten、e, Bilal Habeshi de Rabbi Allahu anhu da diğer sahabe gibi bu kuvurda canını feda etmiş Allah nasuru aleyhissalatu vesselamı her türlü şekilde süper olmuş ve O'nun ümmeti olma şerefine nail olmuş ve artı O'nun müezzini olma şerefine nail olmuş bir sahabedir. Allah kendisinden razı olsun kardeşlerim.、Amin. Allah Azze ve Celle hafka hak bilip hakka tabi olmayı batılı da batıl bilip O'ndan sakınan kımarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. すみません。 先生の話を聞いて